Bu tür etkinlikleri özledik. Buluşmayı özledik. Sohbet etmeyi özledik. Sağ olsun kıymetli hocam da e, lütfettiler. Bugün geldiler. Evet, biz de özledik. Eyvallah hocam. <gülüyor> biz de özledik. E, bugün gördüğünüz gibi epey e, genç dostlarımızla da beraberiz. E, i̇sterseniz oradan başlayalım. Oradan başlayalım. E, kıymetli hocam zaman zaman... İnsanların yeise, üzüntüye, kedere düştüklerini görüyoruz. Bazen genç dostlarımızda da bu yeis ve keder halini ben görebiliyorum. Fakat zorlukla beraber kolaylık vardır. Sıkıntı olduğu zaman insan o sıkıntıyı kendini geliştirmek, onu kendine bir merhale kılmak, için bir gayret gösterebilir. Belki sizin genç dostlarımıza, genç arkadaşlarımıza vermek istediğiniz mesajlarla başlayabiliriz. Siz onlara neler söylemek istersiniz? Vallahi bu çok zor bir soru. Ben kendime önce bir şeyler söylemek durumundayım. Bu gençlik ihtiyarlık fizyolojik bir hadise. Mevhum Mahir Bey Gönül ihtiyarlamaz derdi. O zaman o 70 küsür yaşındaydı. Ben de otuzlarımdaydım. Hayat derdim Yani işte latife ediyor. Ama hakikaten gönül ihtiyarlamıyor. Ben genç dostlara söyleyeceğim şey şudur. Gönlünüzü ihtiyarlatmayın. Beden nasıl olsa ihtiyarlayacak. Çünkü o gönül şimdi biraz da İslami medeniyet açısından konuşalım. Mevhibe-i Rahmani'dir. Yani tecelligahın bulunduğu yerdir tecelli tecelliler oraya gelir ve o gönül kutsidir kutsaldır gönlünüzü ihtiyarlatmayın bunlar gelir geçer yani işte şimdi bir e, Türkiye bir sıkıntılı zamandan geçiyor diyorlar şunu diyorlar bunu diyorlar bunlar gelir geçer e, biz e, çok şey gördük yani size göre e, Öyle. Yani çok fazla da bir şey söylemek durumunda değiliz. Hocam bir... Biz e, iltica ediyoruz sadece. Eyvallah. Buyurun. E, bir e, kral veyahut padişah e, naiplerine demiş ki bana bir cümle getirin. Kederde de, sevinçte de benim anahtarım olsun. Keder halinde de baktığım zaman bana teselli versin. Sevinç halinde de beni frenlemeye e, vesile olsun. Herkes araştırmış ama öyle bir sihirli bir cümle bulamamışlar. En akıllı naip bir cümle getirmiş. Kral görünce bunu rahatlamış. İşte bu demiş. O cümlede şuymuş. Bu da geçer. Evet. Bizim genelimizde bu da geçer yahu evet. diyoruz. Evet. Ee, ama yine de bir ömrün hasılasından bir şeyler kalmalı. Değil mi? Evet. Yani verimli, bereketli bir şekilde yaşamak için ömrü sizin bize tavsiyeleriniz olmalı. Ben kendimi artık gençlerden saymıyorum tabi, ee, ama e, pek çok genç dostumuz var burada. Ee, yani o vakti bereketlendirmek için, hayatı daha güzel, daha kıvamlı, daha anlamlı yaşamak için birkaç cümle. Bu yani benim pek alışık olmadığım Bir tarz ama herkes de bu yaşında beni benden bunu istiyor. O zaman şöyle söyleyeyim biz bir medeniyetin mensuplarıyız. Yani bir kimliğimiz var. Hı -hı. E şahsen benim böyle bir kimliğim var. Mutlaka sizin de vardır. Bizi burada sohbet eder. ilanı görünce teşrif ettiniz, geldiniz bu soğuk zamanlarda. E o halde o kimliği bir defa nasıl inşa edeceğiz? Nerelere bakacağız? Nelerle mütelleziz olacağız? E böyle başlamak durumundayız. E, bu da e, okuyarak, düşünerek, dostlarla sohbet ederek, ile fazla iştigal etmeyerek oluyor. Biraz da kısmet işidir bu işler. Ama biz daima şunu öğrendik büyüklerimizden. Bir niyaz ve tevekkül halinde sabırla bekleyeceğiz. E, ama bir niyazımız, bir talebemiz mutlaka olacak. E, bazı problemlerle karşılaşan 40 yaş kuşağından genç dostlarım var. Onlara ben diyorum ki ne yapalım diyorlar. Yunus Divanı okuyun diyorum. Ee, okuyoruz bir şey söylemiyor. Devam edin diyorum. Ee, neden devam edin diyorum. Çünkü sabır ve sabah çok mühim bir hadise. İlk de size bir şey söylemez ama sonra bakarsınız mana yüzüne açıverir. Ee, öyle gider. Dolayısıyla Biraz daha isterseniz sumutlaştırayım hadiseyi. Başkalarının oluşturduğu metaverse diyorlar şimdi. Onlara da haberim var yani çok böyle bakmayın böyle olduğuma yani. Ben uzaktan takip <gülüyor> Siz ediyorum. Siz her daim genç olanlardansınız. Hocam. Zihnim zihnim öyle elhamdülillah. Evet. Ruhum da öyle. Cimağınız çok, her daim gireyim Çok Çok şükür elhamdülillah. Başkalarının kurguladığı dünyaya bakmayın diyorum. Neye bakalım diyorlar? Allah'ın kurguladığı dünyaya bakın diyorum. Hatta böyle işte konuşuluyor bir takım gruplarla biz de online şimdi bununla kadar yeni öğrendik çevrim Bunda Bunlar da hepsi ol emeğiyle olmuştur. Onlara bülbül sesinden bahsettim. İlkbaharda bülbül ötüyor. İnsanlar çok etkileniyorlar. Halbuki o bülbülün o sesi türünün devamı için. içgüdüsel bir ses. O mevsim geçtikten sonra Bilbil bir daha ötmüyor. Halbuki romantik çağlar, zamanlar, mehtaplar her zaman oluyor. Dedim bu sesi acaba, e, kelimeyi kullanayım yani burada cenab Hak ve Teala Hazretleri bu sesi niye etti? Bilbil de eşini başka türlü çağırabilirdi. Kedini çağırdığı gibi yani. Demek ki insanlara bir mesaj veriyor. Boş boşuna halk etmez. Çünkü Cenabı Allah'ın efalinde abes olmaz. Anlamsız da olmaz. Her, onun her sıfatı bir fiiline, bir ameline işarettir. Anlamsız, fi, fiiliyata dönme, dön, dönmemiş, ismadı olmaz, sıfat da olmaz. O halde bir sesini kaçırmayacağız. Dedim ha enteresan dediler. Evet ya enteresan. Şayani dikkat, şayani hayret eski tabirle. Yenis Türkçesi ilginç. Bu buna benzer. Grup vakti, bizim rahmetli Tosun Baba vardı. Tosun Bayrak, Amerikan şeyhi. O enteresan bir adam. O bana göstermişti, hocam dedi ki benden çok büyük ama böyle saygı gösterirdi yani. Ben de onu çok severdim, hala da öyle seviyorum. İnsanın öbür tarafa gitmesi e, sevgiyi azaltmıyor. E, hatıralarla yaşıyorsunuz, çok da güzel oluyor yani. E, gökyüzüne bak dedi sonbahar özelliği, kanlıca sırtlarında bir köşk kalmış. Bahçede, balkonda oturuyoruz, bak dedi hisar sırtlarına bak Röneli sarı Müthiş bir tuval belki 3-5 kilometre kare ve renkler. Bir anda dedi bir resim yapıyor, 5 dakika sonra değiştiriyor, yarım saat sonra o resim yok, lacivert bir gece var dedi yani. Bunları kimin için yapıyor? Bizim için yapıyor. Yoksa çok mekanik bir akşamda çöküverildi, bitirdi yani. O bakımdan genç dostlara çok uzattık lafı ama kusura bakmayın, genç dostlara bir şey şu, Allah'ın çizdiği resme bakın, onunla irtibatı koparmayın onunla olan ilişkiyi, çünkü o bize kendisini, kendisini hatırlatmak için somut örnekler veriyor. Buradan başlıyor hadise. Tulu ve grup hadisesi. Bunlar çok mühim şeyler. Güneşin doğuşunu görmek, güneşin doğarken tabiatın uyanışını görmek, batıştaki hüznü de yaşamak. Bütün bunlar sadece insan için var edilmiştir. Insandan başka diğer canlılar Bunlarla mütelezziz olmazlar. Benim genç dostlara şu aşamada söyleyeceğim. Bu menebara çünkü şimdi biz eskiden sohbet geleneğine alıştık Kemal Beyciğim. E, yüzlerden ve gözlerden söylediğimiz sözünde aksül amelini görürdük. Reaction dedikleri yani. aksul özellikle kullanıyorum yani evet. görürdük. Şimdi görmüyoruz. Şimdi spotlar bize raci ve hafif ve flu. Sadece ufak tefek gülümsemeler geliyor hanım sesleri. Oradan gurup eder filan. O da dedi ki ne vilalar yapılır bu yeşillere dedi. Yani. <gülüyor> şimdi herkesin bakışına göre değişiyor yani. Evet ne villalar yapılır? Doğru. Belki de yapıldı. Ben bilmiyorum artık. Yani. Evet. Bir şey daha söyleyeyim de şimdi ihtiyac için çene düşüyor kusura bakmayın. Benim yazlarım 1946 60 dahil. Kanice ile çubuklar arasında metruk bir yalı da geçti. Peder bizi oraya götürüldü, güzel dört ay. Ve karşıda Emirgan, İstinye sırtlarının oradan güneş gurul beder. Ee, o silüeti belirleyen büyük fıstık çamları vardı orada. Abi devi ağaçlar. Ben onları çok severdim. Güneş onların arkasından batardı. Şimdi oralarda gökdelenler yükseldi. Hiç bakamıyorum oralara, bu bir realite, inkar mümkün değil ama bütün o fıstık çamının getirdiği, yani ağacın getirdiği, o tepe üzerindeki ağacın getirdiği e, estetik haz kayboldu. E, mesela New York'ta Manhattan'da ve Chicago'da skyline'i çok seyrettim. Orada yadırgamıyorum. Ama boğazda hala yadırgıyorum. Niye? Onu da siz bilin artık niye öyle olduğunu. Öyle. Kıymetli Hocam biraz e, güzellikten uzaklaşmanın getirdiği ruhi sıkıntılarla da evet. e, karşılaşıyoruz. Evet. E, yani insan güzelle şifa bulan bir varlık. Evet. Güzeli arıyorsak önce bizim güzel olmamız lazım. Evet. Güzelliği kendimize çekmemiz bir lazım. Bir güzelin kaynağı bir. Evet. Başka bir kaynak yok. Evet. Bu, bu, bu güzel her kulunda farklı tecelli edebiliyor yalnız. Sadece Müslümanlar has, has bir şeydi. Başka da Rahman ismiyle güzellikten nasip ediyor onları. Onlar bilsin bilmesin mühim değil. Evet. O ediyor yani. Yedirdiği gibi, içirdiği gibi, ömür verdiği gibi, sağlık verdiği gibi, ilim verdiği gibi, tırnak içinde hikmet verdiği gibi para da veriyor bol bol. Veriyor. Başka kaynak yok. O bilmesin mühim değil. Biz biliyoruz ya. Böyle o bakımdan o güzeli kaçırmamak lazım. O bakalım hatırlayabilecek miyim? Şimdi hafızada da biraz siliniyor. Ah güzelin haline halaatına yandı gönül. <gülüyor> yandı gönül aşk hararatına. An çeyim gayri güzel sevmeyim. <gülüyor> tanrıya bir tanrının hayatına. Bu aynı şekilde geçen bir dörtlük. Evet. Ah güzelin haline halaatına. Güzel dedi tek. Başka güzel yok zaten. Yandı gönül aşk hararatına andı çeyim gayri güzel sevmeyim. Yani ben onu sevmeyeyim an çiyor kime? Yemin kasım verdiği kim? Tanrı'ya ve Tanrı'nın hayatına. Böyle bir dörtlükte aynı şekillerde geçer. Fil zamanında mehrum nezihten meşke ederken bunları söylemiştik. Hala da belki vardır da. Artık, hmm. artık tam burada çalmıyorum iki senedir yani. Acayip bir şey oldu yani. Tambur çalıyordunuz. Tambur tıngırdatırdım. Evet. Koşuma da giderdi. Öyle o da duruyor evde. İki tane, bir tane atifal dedi. Birisi evde. Onlar da beni bekliyorlar. Ben de onları bekliyorum. Öyle bakıyoruz birbirimize yani. Bendir de duruyor. Merhum Mahir izin hatıralarını Aa, okurken e, insan meclislerinin, sohbet meclislerinin ne kadar kıymetli olduğunu evet, e, yani. idrak etmiştim. Evet. İnsanlar buluşuyorlar. E, çok kıymetli insanlar. Birbirlerinden öğreniyorlar. Çok. Çok. Müşkil meseleleri derin tabii, derin tabii. konuşuyorlar, tabii. mütalaa ediyor, ediyorlar. Hatta orada çok enteresan bir şeyle de karşılaştım. E, merhum Mehmet Akif e, mesela Gülistan ve Bostan okutuyor. Tabii. Veya Hafız Divanı tabii. okutuyor bazı gençlere. Klasik. Ezberinden. Tabii. Yani tabii. gençler bir yerde yanıldığı zaman ezberinden hemen tabii. düzeltebiliyor. Tabii. E, i̇nsan yetiştirmek e, insanı öne almak, bu tür sözü, sözünüzü öne unutmayın. Ne evet. olur yani? Kusuruma bakmayın. Bu ezberimden değil Mahir Hoca'dan rahmet olsun. Hı -hı. Bir anekdot aktaracağım size. Diyor ki e, Ferit Bey, Üstadın Ferit Bey, Ferit Kam. Hı -hı. Ferit Kam, e, eski edebiyat, şerh-i mütun müderrisi. Bu kelimeleri aziz dostlar öğrenmeniz lazım. Bunlar birer kavram. Şerh-i mütun müderrisi. <gülüyor> nedir ne değildir onu bileceksiniz divan diyor ben yazma divandan okuyorum o dinliyor diyor gözleri kapalı bir yerde kurt yemiş veya mürekkep silinmiş. ama ben vezne hakimim akışa da hakimim siyak sivak konteks dedikleri frankler oraya güzel bir kelime oturtuyorum diyor hiç kusuru yok üydürme üydürme diyor diyor anlıyor <gülüyor> diyor yani o metinde o yok diyor Böyle hakim hadisi. Niye böyle evet. soruyorum? Ben merak ettim. Bu niye bu? Şimdi tabirle içselleştiriyor, temellik ediyor o kültürü, o, o zevki, o espriyi. Ruhuna, iç, içine alıyor, kalbine alıyor. Onunla beraber yaşıyor adam yani. Evet, sizi pardon kusura bakmayın. Yani insanı insanı öne alan, insan yetiştirmeyi öne alan, insana güveni öne alan ee, yeni bir açılıma ihtiyacımız var. Evet. Ee, yakınlarda kaybettiğimiz e, yahut öte aleme sırladığımız kaybetmek kelimesi de doğru değil. E, e, merhum Teoman Duralı e, bir ay önce bir sohbette şöyle demişti. E, i̇man dedi, inanmak dedi, insana güvenmektir dedi. Bin defa e, Aldatılacağımı bilsem yine de insana güvenmeye devam ederim. Yani genel anlamda o insana değil de insana Eyvallah. güvenmeye devam ederim demişti. Bizim de yani insana verdiklerimizin misliyle topluma iyilik olarak yayılacağını bilerek herhalde hareket etmemiz e, tabii. icap eder. Şöyle yani ben gene kendi şahsi tecrübemden aktarayım. Bu tecrübelerin bir defa bunlar öznel yani, subjektif şeyler ama denenmiş. Yani eskilerden intikal edenlerle Kemal Hoca bilir benim bu şeyimi. Ben eskilerden duyduklarımı bugünün diliyle söylemeye çalışırım. Bir de kendi deneyimlerimle araya hani bir ufak anekdot eklemeye çalışırım filan. Ee, yani insan e, almadan veremez. Almak ister. Ve aldığı şeyde umumiyetle ilk kademede maddidir. Buna ilmini dahil edebilirsiniz. Hikmete geçerken maneviyat başlar. Muhabbet ondan sonra gelir. Şimdi başlangıçta çağımızın insanı, ben de, ben de, ben de bu çağda yaşıyorum. Yani onu da size söyleyeyim. Birçok insan görüşmek istiyor. efendim Yazı istiyorlar, röportaj istiyorlar, onu istiyorlar, bunu istiyorlar. Kendi kendime kalamıyorum. Ama kendi kendime kaldığım zamanlarda Eskilerden gelen hatıralar onların söyledikleri, yazdıkları, besteledikleriyle yaşadığım zaman bir başka dünya açılıyor önümde. Bunu elde etmek çok kolay olmadı. Ama söyleyeyim ki ben yani biraz gayret ettim. Biraz da bana sevdirildi. Şimdi burada lojik bir hadise yok ama istiyorsunuz. Mesela Kemal Hoca bana enteresan bir soru sordu dedi ki sen de genç oldun şimdi yeni tabirle ergen diyorlar akıl bali oldun pedere karşı içinde bir isyan sonra böyle bir baş kaldırı ya bu adam da ihtiyar bilmem ne dedim herhalde olmuştur yani olmadı diyemem ama e, genel manada hatırladığım şu ki onun bana söyledikleri ile Yaptıkları arasında bir çelişki yoktu. O da bir başka üst otoriteye tabi oluyordu. Beni de o üst otoriteye tabi olma istikametine çağırıyordu. Otogete lafı çok doğru değil, onu söyleyeyim size. Muhabbetle bağlanılacak bir başka büyük kaynak, bir yüce makam. Kimdi o? Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam. Böyle ee, böyleydi Böyle idi. Bu tabi bir çocuk için çok kolay değil ama hayatın içine onu kattığınız zaman bir başka renk çıkıyor ortaya. Bu çağın sıkıntısı insanlar çok fazla insanların ürettikleriyle meşgul oluyorlar. Onu biz ayıramıyoruz henüz daha. Yani insanların çizdiği senaryolarla, isim bile detay vermeme gerek yok. Halbuki onun gerektiği kadar olsa, yani haberdar olacaksınız, iyi kötü işte belli, parametreler belli, gelişmeler belli vesaire. İlim ve hikmet ve o istikamette yani muhabbet istikametinde, tevhidi manadaki e, bilgiler, güzelliklerle biraz hem, hemhal olsanız o kapılar zaten açılıyor. Siz e, almaya başlıyorsunuz. Ne oluyor? Zenginleşiyorsunuz. Önce ruhen bir dinginliğe erişiyorsunuz, bir tatmine erişiyorsunuz. Ne verseler anlaşadi, ne kırsalar anaşat oluyor. Her çağda bu böyle oluyor. Ve siz o zaman dua etmeye başlıyorsunuz. Yine eskilerden işittiğim bir dua, Ya Rabbi beni bana bırakma. Devamı da var. Tevfikatın ilahiyeni bana daima rehber eyle, muhine refik eyle. O böyle bir dua. Dolayısıyla e, güzel evet ama e, çok da beni zorlamayın yani akıllar <gülüyor> bir yere varamıyorum. Belki yani. hocam e, çok fazla e, kötüyü konuşmaya dilimizi de alıştırmamamız evet, lazım. Evet çok mühim. Çok meyhir. Mâleyâni derdi evet. eskiler. Evet. Onda uzak olmaya evet. kaydetmek lazım. Ka felaket tellallığı yapmamak lazım. Hayrı inşallah demek lazım. Ve güzelliklerle meşbu metinler var. Şimdi bizim Ramazanımızda yoktu bunlar. Yani bir Yunus Tivan'ı filan bulamazdık yani. Ee, Sev almaya başlıyorsunuz bir süre sonra. Çünkü onlar evrensel şeyler söylüyorlar ve orada kendinizi buluyorsunuz. Ve sizin probleminizi o da yaşamış. Size söylüyor ne olduk ne bittiğini. Ve çok arı ve duru bir dille söylüyor. Hoşunuza gidiyor. Tabi Yunus bir tane değil bir sürü Yunus var. Şeyh Galibi var. Efendim, Fuzulisi var. Eski insanlar bir takım beyitleri zihinde tutarlardı. Ben merak ettim niye bunu böyle yapıyorlar diye. Yıllar sonra şunu anladım ki esasında o beyitler birer panzehir. Birer çözüm anahtarı yaşadığınız probleme cevap veriyor yani ee, mesela siz bir gazel işte dediniz, bir gazel hepsi artık eskit bir hafıza maalesef her zaman bir vamıku azra olur alem buya dem ve dem efsaneler peyda olur alem buya diye başlayan bir gazel ee, aşağısı gelmiyor maktar beeti var aklında. Ee, Hakim mevlana Safet Safet yazan Hazreti Hazretin mahlası. Hakim mevlana Safet sürmeyi çeşmeyeleyen 18 bin alemi bina olur alem bu ya. Demek ki Hazret Mevlevi'ymiş. Hakim Mevlana dedi Mevlana toprağı. Hazreti Mevlana'dan toprak gibi bir tevazuu ol var ya oraya bir telmih var. Gözüne sürme olarak süren böyle bir perde açılıyor ki 18 bin alemi görür oluyorsunuz alem bu ya. Bir de alemin sahibi var, o düşünsün deriz. Biz Abdülmuttalib'in develeri gibi yani. Biz develer düşünürüz, sahip düşünsün. Zaten o sahibe düşünsün dediğiniz zaman müthiş rahatlıyorsunuz. Bendeniz bir bilim adamıyım aynı zamanda. inşaat mühendisiyim, structure benim alanım. Şimdi diyorum ki bazı profesörler insanları korkutuyorlar. İşte şöyle fay gelecek, böyle gidecek vesaire Bu olabilir, ilimdir, doğrudur. Ama korkutmak ilim değildir. O psikolojidir. Tevekküle inanan bir toplumda depremin getirdiği sarsıntı mekanik olarak değişmez. Ama ruhsal olarak çok değişir. Tevekkülün var olduğu bir toplumda. Tevekkülün olmadığı bir toplumda ise tecaat olur. Böylece yeni bir dünya düzeni ortaya çıkıyor. Tevekkülle deprem, kanaatle ekonomi, iktisat gibi... E bunlar işte bir şekilde içselleştirirsen yeni tabirle farklı bir insan tipi oluyorsunuz. Yine bu dünyada yaşıyorsunuz. Biliyorsunuz ki sizi rezaka alem doyuruyor. Besile kılar birilerini, Yollar. Bazen yollamaz. Serra ve darra meselesi var. Kızı çocuğa isim serra bolluk demek. Darra darlık demek. O so, so, so, so yapar yani. Rızkı veriyor sağlığı, övülüğü, ilma... Bunu böyle bildiğiniz zaman bilmek yetmez, yavaş yavaş inandığınız zaman örneklerini görüp yorumladığınız zaman bu çağda yaşıyorsunuz ama bir başka tarzda yaşıyorsunuz diye düşünüyorum. E, bu yaşa da geldik e, elhamdülillah Allah'ta bir zor imtihan etmedi e, etmesinde diye niyaz ediyoruz e, vesaire, ne bileyim ben işte böyle çok da fazla konuşmaya gerek yok yani. Şiirle meşgul oldun arkadaşlar, şiir. Ama gerçek şiirle meşgul oldun yani. Evet, füzuliyle meşgul oldun, galiple meşgul oldun. Tasavvuf şiiriyle, kimler de var şüphesiz. Rahmetli Sezai Bey var mesela. Ee, Erdem Bey. Ya böyle işte. Yani. Aslında tabii e, merhum e, Sezai Karakoç kendisini hep bizim divan şairlerimizden açıkça söylemese de o ruh akrabalığını hissettirir. Tabi. Şeyh Galip. Tabi. Çok sık geçer onun şiirlerinde baki'den bahseder. Yani sık sık bizim klasik şiirimize telmihler göndermeler evet. vardır. Belki biz de. Ee, o dünyanın verimlerinden, şimdi bizim için çok geride kalmış gibi görünen o klasik dünyamızın, klasik medeniyet tasavvurumuzun verimlerinden istifade etsek çok köksüz kalmayacağız hocam evet, burada. Evet. Yani o kadar küresel rüzgarların ve modernleşmeci rüzgarların tesirinde kalıyoruz ki adeta kökünden koparılmış bir bitki gibi hissediyoruz kendimizi ve herkesin e, teşne olduğu rüzgara biz de teşne hale geliyoruz. Halbuki orayla irtibatımızı sürdürebilsek, e, yani Fuzuli'yi iyi bilsek, Efendim e, Galip'i iyi bilsek, e, klasik verimlerimizden daha yakından e, irtibatlı olsak, dünyadaki e, diğer fertlerle o kadar aynılaşmayacağız. Bizi, biz, e, bize mahsus kılan e, hususiyetlerimizi koruyacağız ve o da belki yeni bir kişilik e, meydana getirecek. Yeni <gülüyor> bir insan tipi meydana getirecek. Bir zırh gibi onlar. Çünkü yani şimdi dil meselesi var, O, onu halledersiniz, basit o yani. Bir de tabii o dilin getirdiği bir müzikalite var, çok güzel bir şey yani. Uzun heceler, kısa heceler, telkipler, tamlamalar, aruz, müthiş bir müzikalite var orada. O dil hallolduktan sonra biçim üstte kalan tabaka, esas alttadır onun güzelliği. İnsanların problemleri hiç değişmiyor, hep aynı. Kaderle problemi var yani. Düşman kavi bun diyor. Yani çok söylerim ben bunu. Dost bir perva felekvi bi devran bir sükun. Dert çok hem dert yok. Düşman kavi bun. Hayat böyle bir şey. La rahate dünyanın işte şiirle ifade edilmiş hali yani. Peki buna rağmen ne yapacağız? Tevhidi, inanç, itikat ve oradan gelen büyük bir yol var, akım var. Ondan sonra günü okursunuz mesela. Her demine'den doğarız bizden kim bu sanası diyor Yunus. Yani aşk gelecek cümle eksikler biter diyor. Eksik bitmiyor esasında. Siz eksiği görmezsiniz. Dünya hayatında eksik bitmez. Ama siz eksiği görmezsiniz. Bir e, mistik bir Allah dostu e, öyle dua ediyor e, kendi müridine. Allah sana o yolun ızdırabını, çilesini çektirmesin diyor. Yoldan kurtar demiyor. Nasıl adam o yolu gidip gelecek yani. İstanbul trafiğinden bahsediyorum. O yolun diyor çilesini <gülüyor> sana çektirmesin, hissettirmesin diyor. Mühim olan hissetmektir. Ve adamın dediğine göre de hiç hissetmedim. Direkt, otomobilin direksiyonunda dün çalıyordum diyor böyle. Kendi kendime şarkı söylüyordum, bir buçuk saat. Şimdi buradan gelirken de, bu akşam da öyle sıkıntılı, Allah sizi hissettirmesin eve giderken. Hayat böyle bir şeydir aziz dostlar. Yaşadığınız azap, fiziksel azap o geçer o. Esas ruhi azaptır problem olan. Vicdan azabıdır, ruhi azaptır. Onu da onu da hissettirmez inşallah. fizik de tabii ki hissettirmesin. Esas sizi endişeye boğar modernite. Endişe üzerinden bir hayat bina edersiniz. O, fe, o feci bir şey bitmez tükenmez o endişeler çünkü şeytan endişenin kaynağıdır Allah ondan sizi beri yıkılsın inşallah işte bu okuduklarımız şiirler vesaireler o endişeden kurtulan insanların sözleridir sözün canı var buyurmuş eskiler etki eder teslik eder peygamberimizin ashabı arasında ama var ama hiç yok. sağır yok hiç sağır yok <gülüyor> Hiç yok, eskiler gene söylemişlerdir ki insan, evladım kulağından zehirlenir ve kulağından tedavi olur. Siz de öyle yapıyorsunuz. İnsanları kulaktan tedavi ediyorsunuz, söylüyorsunuz onlara ve insanlar şifa buluyorlar. Nasıl oluyor? Söz. Hayırlı söz. Çok mu uyuttuk? Romantik, <gülüyor> Estağfurullah hocam oldu. uyandırıyorsunuz. Uyandırma evet, servisi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Romantik oldu çok. <gülüyor> uyandırma <gülüyor> servisi. Ee, aslında vahiy e, kulağa, kulağa geliyor. Yani tabii. işitmek evet. görmenin önünde. Evet. Bütün doğu medeniyetlerinde aslında işitmek görmenin önünde. Evet. Görselliğin öne çıktığı medeniyet biraz modern batı medeniyeti. Gittim, yani. gördüm, yendim. Evet, duydum yok gittim gördüm yendim biz yüzyılı evveline kadar kıymetli hocam e, biz de hikayelerle büyüyormuşuz yani işte e, Köroğlu cenkleri anlatılırmış Hazreti Ali'nin e, e, cenkleri anlatılırmış Köroğlu hikayeleri anlatılırmış aşıklar e, dolaşır Anadolu köylerini e, bu şifahi kültürü ve o şifahi kültürle aslında aktaracağı hikmetleri insanlara aktarırlarmış Böylece aslında insanların içinde kaç yüzyıldır akıp giden bir hikemi kültür yerleşiyor ve yayılıyor. Rahmetli Sezai Bey'in de Hazreti Ali'nin cenklerini dinlediği anlattığı bir şiiri vardır, o geldi aklıma. Şifahi kültürü kaybedip de sadece ekran üzerinden hayatı okumaya başladığımız zaman çok temel bazı şeyleri... Kaybediyoruz Çünkü biraz psikiyatri noktayı nazariyesinden konuşacak olayım. Görmenin verdiği hafızayla işitmenin verdiği hafıza bence aynı şey değil. Evet. Gördüğümüz şey çok hızlı kaybolabiliyor. Fakat işittiğimiz şeyi o kadar kolay unutmuyoruz. O yüzden tembih ediyor bence büyükler. O yüzden bize sözü işittiriyorlar. Evet. Ee, evet. Kulağımıza hitap ediyorlar. Kulaktan evet. gönle tabii. Evet. Bile tabii yani yerinde söylenmiş bir söz, Hayatın akışı için yerinde söylenmiş bir söz, anlatılan bir kısa yine çok tesir ediyor insana çünkü o boşluğu bir anda dolduruyor. Aksi halde havada uçan bir şey onun anlamı yok. Bize bize şöyle bir nasihatte bulunmuşlardı: Arkanıza bir torba olsun. Şu anda anlamadığınız sözü o torbaya atın. Bakarsınız sonra anlarsınız." Unutmayın. Evet. Ee, bu da bir söz idi. E, hakikaten öyle oluyor. Bir müddet sonra e, bir şeyi anlıyorsunuz. E, bakıyorsunuz o torbada onun e, yıllar önce söylenmiş bir ifadesi var. Üst üste düşüyor. Kontrol ediyorsunuz. Diyorsunuz ki bu demek bu, bu demekmiş. Böylece zenginleşirsiniz. Yani manen zenginleşirsiniz. İş dünyanız, tecrübeleriniz, zihinsel yapınız ve duygusal yapınız zenginleşir. Bunları tanımak gerekiyor. Nasıl bedenin egzersizle gelişmesi söz konusu, antrenman diyorlar değil mi Fransızlar? Antrenman yaparak sporda bir noktaya varıyorsanız, zihin ve kalp de böyledir. Gönülün de gelişmesi lazım. Zihnin de gelişmesi lazım. Bizim rahmetli Nihat Hoca, Nihat Çetin Bey e, Arap Edebiyatı Profesörü derdi ki ben akşamları evde müsellesatla uğraşıyorum trigonometri ama müsellesatler. Hocam niye? Zihnimi açıyor. Dilci, ciddi bir dilci. E, matematik dilin bir altındadır mantık olarak. Çünkü matematikte XXYY'dir. Dilde kavramlar var lisanda. Kavramlar sabun kalıbı gibidir. Toplumdan topluma değişir, aynı toplumun içerisinde zaman ne değişir. Dolayısıyla bir kavramı, bir kelime ifade eder. O kavramın e, şumulü ve muhtevasını bilmezseniz, çok anlamsız yerlerde kullanırsınız, hiçbir şey anlaşılmaz. Ne yazdığınızdan bir şey anlarsınız, ne de okuduğunuzu anlarsınız. E, i̇şte onun için çok keskin bir şekilde şumulü ve muhtevayı zihni diri tutmak açısından müsellesatla uğraştırırım diyor idi. Zenginleşiyor insan. Ee, ben de bu arada hani bir ufak eski tabiyle itiraf-ı de bulunayım. Youtube'a bakıyorum. Matematik problemleri var. Bazılarını çok kolay çözüyorum. Bazılarını yazmam lazım. Çözüyorum. Bazılarını a -a, çözemiyorum. Ama uğraşıyorum yani. Hanım da soruyor. Ne yapıyorsun? Diyorum problem çözüyorum. Hala mı? diyor. <gülüyor> O da haklı yani. <gülüyor> bir de sizin e, bir televizyon programında anlatmıştınız. E, komşunuzla bir hatıranız var. Duymayanlar varsa duysun diye ben e, hatırlatacağım. Bir hatırlatın lütfen. Bodrum'da e, siz e, hanımefendi ablamızla e, uzun bir muhabbete ya, dalmışsınız. Evet. E, birkaç saat sohbetten sonra neyse e, yan komşu gelmiş. Evet. E, hanım ablamıza demiş ki Yahu siz ne buluyorsunuz böyle, <gülüyor> e, konuşuyorsunuz saatlerce? Biz bizim ile bir ömür boyu sizin şu e, konuştuğunuz kadar konuşmadık. Ya, o rahmetli oldu Havva Teyze. Ya, Öyle o. mi? Evet, rahmetli oldu o. Öyle dedi yani. Biz dedi konuşmadık dedi. Kuzum dedesi bizim dedi. Dedi efendiyle senin bir, bir iki saat. Valla biz buluyoruz. Edebiyattan, sanattan, aktüeliteden, çocuklardan, insanlardan konuşuyoruz. Hala da konuşuruz yani. Ne bileyim ben böyle, şöyle bir şey tabii yani bir müktesebat olunca edebiyatta, şiirde, sanatta filan mevzu çıkıyor. Yani istek istekler çıkıyor yani o şey değil. Ve her çıkışta aynı konu konuşulsa bir de farklı bir cephesi aydınlanıyor gündeme geliyor. Dolayısıyla zenginleşiyorsunuz. Artık o zaman siz başka birisinin ürettiği bir sanal alemde Yolculuk esneme ihtiyacını hissetmiyorsunuz. Çünkü siz orada kendiniz üretkensiniz. Mesela ben şunu çok enteresan bulmuşumdur. Müzikle hala uğraşıyorum. Yani e, söylerim de iyi kötü bestede yaparım falan falan. Notada yazarım. E, bizim eski e, insanımız bilfiil kendisi üretirdi. Kendisi söylerdi. Şimdiki insan sadece dinliyor. Şimdiki insan pasiftir. Eski insan aktifti. Yani mesela benim annem bir ev hanımı, İstanbul kızı, 1907 doğumlu. Kendisi İstanbul'da doğmuş, annesi de İstanbul'da doğmuş. Ama ondan önceki nesil 93 Macir'i, tabir bu Macir. 1778-77-78 Osmanlı Rus Savaşı, o çok enteresan bir savaş. Akşam batarken güneş Römel'i türküleri söylerdi, ince ve kendi sesiyle. Ben de ona refakat etmek iste. Şimdi eşlik etmek diyorlar, refakat kelimesini kullanın. Arkadaş olacaksınız, onunla beraber söyleyeceksiniz. Derdi ki bunların modası geçti evladım, sen bunlarla uğraşma. Ama miğer geçmemiş. Hı. Onun nazarında öyleydi belki. Ve bir ev hanımı, çocuklar var işte eş, şeyi var, efendisi var öyle derdi yani. Onlar mesela birbirlerine Hu-Yahu diye çağırırlardı. Hu-cum, ya, hucum. Ee, Sonra anladım ki bu bir zikirmiş. İsmi Hu. Böyle <gülüyor> Evet. İşte o türküler üzerinden bir varlık bina ediyordu kendisine. Ee, ve o türkülerle yaşıyordu. Ve aktif bir e eylemde o. İnşa ediyordu yani. E, icra ediyordu, resital e, veriyordu kendine göre. Ama şimdi insan teybe açıyor ve artık hiç de yok. Sipatifay ne diyorsun? Yok şu anda onu dinliyorlar. Orada kendi seçkisini söylüyordu. Akşama oldu yine bastı karadel. Gitme yavrum seni aslan pariler. Ya hüzüzm. Mesela ben oradan öğrendim hüzüzmü. Sonra öğrendim ki hüzüzmün E'çi söylenme Üzam. Sonra Tanpınar'ı okuduğum zaman, o da onda var, Tanpınar'da, Rumeli'nin Hüseyin'i ise hüzamdır diyor. Şimdi Anadolu'nun temel ezgisi Hüseyin'idir. Bakın e, Anadolu Türkülleri'nin ana ezgi Hüseyin'idir. E, la, la, mi, son, mi, re, mi, do, res, i, do Neyse, yapabiliriz hala. E, e, TRT müzikte güzel türküler söylüyorlar. Ana ezgi Hüseyini. Rumeli'nde ana ezgisi Hüsam. Hüsam. Hüsam var. Öyle söylerler. Böyle fıkralar, hikayeler. Eee selamı kibar. Selamı kibar. Dağarcıkta da var ve yedi geldiği zaman oturur. hocam bu konuda bir müsaade buyursanız. Estağfurullah. Estağfurullah. Ee, kadim zamanlarda insanlar belleklerinde çok fazla nükte, işte tabii, şiir, kelamı kibar tutuyorlar. Bunlar aslında hayatta karşılaştıkları problemleri çözmek için evet. bir formül gibi dediniz. Evet. Evet. Ee, günümüzde ise bir şeyi aklımızda tutma gerek yok. Çünkü Hazreti Google var. Evet. Yani evet. ona müracaat ediyoruz. Ona yazıyoruz. İstediğimiz şarkıyı getiriyor. istediğimiz evet. özlü sözü getiriyor. Fakat bu da bizi hayata karşı acemi tabi muhatap hale tabii, evet, hale hal hal hal hal hal hal hal hal hal bir hal hal hal hal bir hal hal hal bir hal hal Altı saat, yedi saat tabii, konuşabilirmiş tabii. ve konuştuğu her zaman da atıflar yapıyor sürekli. Tabii. Oradan okuyor, buradan okuyor filan. Tabii, Geçmişin tabii. hatipleri e, kafalarında cilt cilt kitaplar tabii, tabii. Bu da aslında zihinsel olarak insanları çok geliştiren, evet, olaylar evet. arasındaki sebep-sonuç zincirlerini çok daha hızlı kurmalarına evet. vesile olan bir şey. Evet, evet. Ve, ve aynı zamanda gönlü de yani duygu alanını da tabii. çok geliştiriyor. Çünkü o mesela uzun süren sohbetler bendenizde onlara işte ettim çocuktum, küçüktüm ama din, dinlemek noktasında şunu gördüm. İnsanlar haz almasalar o kadar saat oturmazlar orada. Haz Hı. alıyorlar. Yani bir e, manevi, tinsel bir haz bu. Bu estetik bir haz. Niye? Çünkü hikmet var, şiir var. Zaman zaman müzik var, musiki var ve bu kendiliğinden spontan oluyor yani. Programda değil. Mesela sizinle biz güzel bir beraberlik oluşturduk ki aramızda ciddi yaş farkı var. Mesela Erkam Radyosu'nda ne dedik? Siz de kabul ettiniz. Gelişine konuşalım. Şimdi yaptığımız gibi. Evet. evet. Ve orada çok hoş bir hava doğdu. Mesela ben çok net ifade edeyim hiç haz almasam bir bahane uydurur. Çok çocukça da olabilirdi bu yani. Hiç mühim değil. Karnım ağrıyor. işte. Anneannem öldü gibi bir bahaneyle kaçardım yani. Böylece hocamızın ne kadar nüktedan bir kişi olduğunu da görüyorsunuz. Yok, açık konuşayım yani. Kaçardım. Evet. Ben öyle fazla sıkıntıya gelemem yani. Ama hazretim yani Maşallah. Ee, bana güncelden haber veriyor filan zatı okudum ben de ben bakayım adama ismin bilmemiştim. Her zaman da belli etmemeye çalışıyorum. Ha falan <gülüyor> haberim yok. <gülüyor> Kimdir o adam? <gülüyor> ya böyle işte yani ne yapacaksınız? Ee, Latife olmadan da hayat geçecek. Yani. Ama ben söylediklerim doğrudur yani. <gülüyor> <gülüyor> Şu, o Fakat yani. E, hocamızın e, programları takip edenler bilecektir. Ha, hafızası, hafızasında, hatırasında o kadar çok şiir var ki spontan e, onlar program boyunca dökülüyorlar. Ben haldır huldur not alıyorum sürekli. E, neyse sonra kitaplaşmaya başladı, not almaya gerek kalmadı. <gülüyor> kalmadı evet. e, çünkü ilk defa duyduğum pek çok beytle e, karşılaşıyordum. E, bu da herhalde o şifahi tabii, gelineğin bir tabii, devamı tabii, değil mi tabii, hocam? Tabi. <gülüyor> o geleneğin bir devamı yani. O öyle. Babamın çevresi ve anneannemin çevresinden duyduklarım farklı. Bazıları kaçmış ama bazıları duruyor. Ee, i̇şte de öyle bakarken, e, akşam namazı tez geçer, kilitli kapılar açar. Bak bakayım. Kılmayanlar kalır ne açar, telkeleme kıl namazı. Yatsıyı kılıp yatasın, boyunca nura batasın. Söyleme sözün hatasın, terk etme Ama sabah öyle ikindiyi kaçırmışım. Onlar yok, bunlar kalmış. Ee, bir de eskiler yazdırmazlardı, ezberleyeceksin. Yani öyle. Çünkü şeyin akışı bozulur, sohbetin akışı bozulur. O birkaç defa duyunca, şöyle oluyor yani zihin de daha aktif hale geliyor. Kulak kesiliyorsun, merak, dinliyorsun, kalıyor, dinliyorsun, kalıyor, sonra oturuyor sizde o. Bir iki defa da kullanmaya başladığımı bundan sonra sizin malınız oluyor. Buna tabii yani görsel hafızada dahil okuduklarımız, evet. baktığımız e, filanlar dahil ama böyle yani e, neticede şunu söylemek istiyorum. E, bütün bu sözlerin muhassalası şu, yani bir medeniyetin bir birikimi var. Bizim İslam medeniyetinin birikimi tevhidi bir birikim. Bu birikimin temelinde Kur'an ve hadis var. Ve peygamberin varislerinin yani ulema haziratının yorumları var. Bunlar Osmanlı üzerinden Türk diliyle bize kadar gelmiş. Mesela eskilerden ben size söyleyeyim. Onlar Arap ve Fars birikimine de bir noktaya kadar vakıf idiler. Bende o yok. Ama işte yapabildiğim kadarıyla e, dinlediklerimde kalan bir Osmanlı birikimi var. Bu birikim temel itibarıyla imani bir birikim. Yani oraya bizi yönlendiriyor. E, Türkçe kendine göre bir esprisi, bir nüktesi var. Bu, bu beni bi biçimlendiriyor. Bunun dışında başka birikimler de var. Şimdi moderniteyi okuduk. Onun da hikayelerine baktık, eserlerini gördük. Şimdi o da ciddi bir birekim. Şimdi bu postmodernitede çok malaya yani var. Ben yani çok, biraz da edeb ederek söylüyorum yani size karşı da ne söyleyebilirim ama yani kendinizi buna fazla kaptırmayın. İlla cevap getireceğim, yok şöyle olacak, böyle olacak. Çünkü bunlar zihinlerinizi bir manada e, ifal etmek için, meşgul etmek için yapılmış şeyler. Yani sizde bir reel bilinç oluşmasın. Çünkü o zaman seçersiniz. Size seçme şansı vermiyor. E, ve e, yuvarlanıp gidiyorsunuz. 140 şey midir o? Bir ara öyle, 180 280 oldu hocam. 280 mi oldu? Bırakın yani olursa olsun yani o reel bir şeylere bakın. Bir süre sonra, onu rahatlıkla söyleyebilirim. Kendinize ait bir dünyanız olur ve bu dünya size ait bir dünyadır ve bu dünya insanların dikkatini çeker. Söylemeseler bile çeker bu, bu dünya ve siz bu dünyanın efendisi, kahramanı olursunuz. Bu dünyanın hakimi olursunuz. Zaten hayatta gelip geçiyor. Başkasının ürettikleriyle değil de kendi ürettiklerimize bakalım diye düşünürüm, söylerim merhametten metten marasasol olur. Evet bu böyle bir evet. böyle bir söz var. Bu bir ikaz sözüdür. Biz iyiliği kimden öğreniyoruz? Ona bakmamız lazım. Her medeniyet şimdi siz bir konu açtınız bu konu gider de ben çok kısaca söyleyeceğim. Şimdi iyilik bir kavram. Ama bu kavramı bize tarif eden bazı kaynaklar var. Bu kavramı tarif eden kaynaklara baktığımız zaman iki tane ana kaynak var. Bir tanesi insan zihni, insan varlığı, bir tanesi de aşkın varlık, vahiy kaynağı. İnsan varlığına baktığımız zaman iyiliğin tanımı göreceli. Çok tartışmaya açık bir konu değil. Şöyle söyleyeyim. Benim ve benim çevrem için iyi olan senin için iyi olmayabilir modernite böyle baktı hayata. Dedi ki benim için iyi olan, öteki için iyi değildir. Hiç de önemi yok dedi. Ve böyle baktı gitti Afrika'dan siyahları aldı getirdi. Güney Amerika'daki ve pardon Amerika'nın Kuzey Amerika'nın güneyindeki büyük plantasyonlarda çalıştırdı. O da iyi bir insandı kendi çizgisine göre. Bir Müslüman için iyiliğin tanımını Hazreti Peygamber yapıyor. Onun da ne olduğunu e, biz iyi kötü biliyoruz. Daha bakalım. E, biz iyiliği iyilik için yapmayız. Biz iyiliği belli bir emre itaat etmek için, bir rızayı kazanmak için, bir şefaati kazanmak için yaparız. Ve yaparken de görsünler diye yapmayız, görülmeyelim diye yaparız. Ve onun da tanımı vardır. En basit tanımı bir tebessümle bütün insanlara bakmaktır. Hiçbir şey yapamıyorsanız tebessümle bütün insanlara bakın buyurulmuştur. İsterseniz daha da uzatabiliriz ama benim şu anda söyleyeceğim e, bu kadar. Bir de tabii sizi görmediğim için yani e, mümkün diye bu ışıklarda bir de bu gözlerle ah gözler beni siyaret diye iade etmeyecek diyor Siyaret Bey. Evet, şimdi hanım kardeşlerimizden sırayla gidelim. O, o mikrofonu lütfen. Şurada önde bir kardeşimiz var, evet. Bir şey daha söyleyeyim. Bir, bir bak, başlangıçta merhameten maras hasıl olur. O merhameti merhamet edilene yapmadığın veya merhamet merhametinizi yanlış e, tezahür ettirdiğiniz zaman maras hasıl olur. Esasında insanlar merhamet sahibi olmalıdır. Bir de başka bir söz daha var. iyiliği yap denize at. Balık bilmezse Halik bilir diyor yani. Bunlar da çok mühim atasözleri. Denize atmak demek yani iyilik benden gitti. Ben artık iyiliğin peşinde yaptım ve bitirdim bunu. Demektir. Sahiplenmiyorum. Benden bilmiyorum. Benden bilmiyorum. Balık dediği de işte bizim yediğimiz şimdi kofana bolluğmuş o işte. Halik de başka bir şey tabii yani. Hepsinin sahibi olan. O biliyor yani. Bütün sosyal medya ağlarını kapatın. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Dersinizde çalışın, ilmi öğrenin, bir de Allah'ın verdiği mesajlara bakın, gökyüzüyle ihtibat kurun. Hiç umutsuzluk diye bir şey yok. Müslüman'a yakışır mı ya umutsuzluk? İnsana yakışmaz yani. Böyle şey mi olur yani? Sizi çevreledi bu modern, postmodernite, bu küresel esas modernlikte değil de globalizeş, küreselleşme. Öyle bir hava yaratıyor ki zehirli bir hava bu. Aynı zamanda çok da cazip görünüyor. Kapatın onları, sosyal medyayı. Biraz zorlanırsınız başta çünkü iptila haline gelmiştir. Sonra o yavaş yavaş kaybolsun geçsin inşallah. Ruh, başka güzellikleri tanıyınca, Artık o sosyal medyanın cazibesine kanmaz. Başka güzellikleri inşallah tanırsınız. O biraz zor olabilir başlangıçta bidayette. Sonra o güzellikleri tanımaya başladığınız zaman farklı bir dünya açılır gözünüzde. Bu tabii bu sözler ne kadar etkili oluyor onu ben bilemem. Ama e, yine söylenmiştir ki sözün canı vardır. Hiç olmadığınız unmad bir anda bir kelime bile size etki eder. bir Hatta bir bakış, hatta bir sükut. Belki bir tebessüm. O bakımdan inşallah sözlerimiz vakti saati gelmiştir, etkili olur. Yıllar önce yaz mevsimi, yazlıktayız. Bir işçi semti, herkes uyuyor cuma namazında, yaşlı bir imam biz işte 50 liranın ikinci yarısı falan. Biz iki arkadaş Nisya talebesiyiz. Pür dikkat imamı dinliyoruz. Herkes uyuyor ama bir yere dayanmadığı için abdesti bozulmuyor. Onu, onu o zaman öğrenmiştim. Böyle uyuyorlar. <gülüyor> Sıcak, yorulmuş garipler. İmam bitiriyor. اَلَا اِنْا اَحْتَانَ الْكَرَامُ nizam Allah tesirini hak diyor. Yani. <gülüyor> Demek bize söylüyoruz. Öyle hatırlıyorum o imamı yani. O zaman İstanbul'da böyle garip imamlar vardı. Mütevazı, kendi halinde, mihrapta gelir. Hiçbir şey yani dünyevi bir talep görmezsiniz onlarda. Halinden belli oluyordu. Şimdi yine vardır mutlaka da. Ben pek camiye gidemiyorum artık biraz zorlanıyorum. Hele bu pandemi camiyi de iyice kesti yani. Zekat vermek bir nasip meselesidir. E, i̇nsan pek vermek istemez. E, çünkü zor gelir insana. Hatta Türkçede bir söz var, zekat keçisi diyorlar. 40 keçinin en böyle arık keçiyi veriyorsunuz zekat diye. E, böyle bir şey. E, i̇lim de böyle bir hadise. E, vermenin zevkine, hazına eriştiğiniz zaman onu yaparsınız, verirsiniz. Verirsiniz. Çünkü sadece vermiyorsunuz. Meraklı bir insan size bir soru sorduğu zaman veya yanınıza geldiği zaman veya bir vesileyle karşılaştığınız zaman aranızda bir ilişki doğuyor. Ve sizin aklınıza gelmeyen bir hususu o size söylüyor. Fakat o sizin aklınıza gelmeyen hususu bilmiyor. Size bir pencere açılıyor orada. Dolayısıyla ben her zaman için tabii çok da yani ben sabırlı bir insanmışım hanım öyle söyler bana yani o mühimdir hanımın sözü burada bir hanım sözü bir de sabırdan bahsediyorsa bu mühimdir yani. <gülüyor> Ondan sonra e, söylerim e, 40 yıl teknik üniversite ve mimasından da yapı statiği betonlama filan okuttum. Öyle enteresan sorular geliyordu ki soruyu soran çocuk bendeki bilgi boşluğunu bilmiyor. Anlamıyor. Ama ben anlıyorum. Bir kıvırarak cevap gidip bakıyorum kitaptan neymiş o falan diye. Böyle faydası da olur. Şimdi de aynı şey Zaim Üniversitesi'nde oluyor. Dolayısıyla e, bilginizi paylaşınız. Çünkü o bir vesiledir. Sizin bilginizi itmam etmenize, mükemmel hale getirmenize vesile olur. Her soru tabii hakkaniyetle sorulan, merakla sorulan, öğrenme kastıyla sorulan, Zaten diğer niyetle sorulan soruyu anlıyorsunuz bir noktadan sonra. Benim kanaatim odur. Çok fazla yıpranmadan bir şeyler söyleriz insanlara. Yalı meselesi şöyle. İstanbul özellikle yani 20'li, 30'li, 50 40'li, 50'li yıllarda Rumeli ve Anadolu diye ayrılırdı. Köprüler henüz daha yapılmamış. Ciddi bir kapitalist sınıfı ortaya çıkmamış. Anadolu tarafı metrüktü, terk edilmişti. Yoktu kimse oralarda. E, haraptı, basit, çok mütevazı köyler vardı. O, Onlardan bir tanesinde bir eski yalı, ahşap bir yalı, bir şehir İslam yalısı. Mehrum Mahir Bey, e, pederin ahbabı araya girmiş. Demişler ki varisler, vergisini versin hoca efendi, pederden bahsediyor. Ondan sonra ufak tefek tamiratını yapsın. Yani mesela cam kırılmış camı taktırsın. Yazları gelsin otursun demişler. Böyle oldu. Biz de bir boşluktan istifade ettik. Ben tabi o arada bir İstanbul görgüsü edindim. Edinmişim sonradan anlıyorum. Bir İstanbul estetiği edinmişim. Boğaz boğaz Boğazyalıları ee, boğaz tabiatı vesaire bir nispetler e, sistemi oturmuş gözümde. Bir de bununla tabii mühendislik eğitiminde büyük şey var. Yani bizim işimiz nispetlerledir. Tabiata yani geometriye bakarak bir şeyler ort ortaya koyarız. Geçen de bir arkadaş bir kemer köprü gösterdi. Ben tabii çok hoşuma gitti. Yani beton kemer bir köprü, bir kavis üzerinden yol geçiyor. Tabi onlar benim bakışımdan o hazrı anladılar ama onlar o hazzı duymuyorlar. Biz öyle bakardık hadiseye. Tabi şimdi artık onların hepsi kayboldu. Ama yani yalı dediğiniz yani Sabancı yalısı filan değil yani. <gülüyor> ama Kadim 1911'de vefat eden e, Erzulumi Hüseyin Hüsnü Efendi yalısı Sultan Reşad Devri Sadrazamlarından. O kokuyu oradan ben almışım. Tabii çok sonra fark ediyorum öyle bir koku aldığımı. Böyle bir şey. Mesela aynı kanlıca da onu çok iyi hatırlıyorum. Ferhengiz Ziya Müellifi Ziya Şükun Hoca. Darülfünun'da Farsça müderrisi. Pederin Darül hocası. Babamın böyle bir hususiyeti var. Darülfünun'daki Fünun'daki hocalarından bazılarıyla ee, ömür boyu irtibatını kesmiyor. Bunlardan bir tanesi İzmirli İsmail Hakkı Bey. Kelam müdürlisi. Ona ben yetişmedim. Ama Fars çocuğusuna yetiştim. Ya 49 ya 50'dir vefatı Ziya Şükö'nun. Kendine şahsın evine minhasır bir acayip bir adam yani. Kadim bir efendi vesaire böyle insanlar. Ee, güzel oluyor yani. Buna benzer Batı'da buna benzer profesörleri de gördüm. Mesela doktancık tezini hazırladığım Liège şehrinde profesör Charles Masone bir Fransız, bir Avrupalı yani. Acayip bir adam. Her şey Avrupalı. Kültürüyle, yani, alışkanlıklarıyla, konuşmasıyla, giyimiyle, koşanıyla vesaireyle bir Avrupalı. Bana yabancı mı yabancı ama kendi içinde bir bütün. Artık soruları Kemal Bey'e sorun bana. Sorun. <gülüyor> bana sual sorma, cevap müşkildir. Ben, her sırrı ben sana açamam hocam. Hakkın hazinesi darı değildir. Cami avlusuna saçamam hocam diyor Rıza Tevfik. Rıza Tevfik de ihmal etmeyin, o da mühim bir ader. Evet. dinsiz anlama. Dini ben öğrettim kendi babama, her ipte oynadım cambazım ama sırat köprüsünden geçemem hocam otururken çay içerken Kemal Hoca dedi ki sohbet yapacak mıyız dedi. Bana ben Kemal bir özlemişim. Sağ Fakat söyleyemiyorum da özlediğimi. Yani biz büyüküz ya. <gülüyor> tamam beklen. O beni özledim desin. O zaten söylüyor da ben gene biraz kendini <gülüyor> <Evet>. ağırdan satıyorum. <gülüyor> dedim, dedim yapalım. İyi olur. Ocak ayında başlayacakmışız öyle dediler. İnşallah. Ocakta inşallah. Ocakta evet. Yani. evet. Valla başka çareniz yok. Siz isteseniz de gavur olamazsınız. yani size şöyle <gülüyor> yani. Yani fıkren Halilettin Hoca bilir. Onu ben bilmem. O da şartları söyler. Sen gavur oldun demez yani. Şöyle şöyle olursa e, zeyt amır meselesi var diye biliyorsunuz yani işte, e, fetvalarda. zeyt şöyle yaparsa... Ahmet Mehmet demezler. Ayıp olur buna. Ama sosyolojik olarak olamazsınız. Bu böyle yani. Bu bir realite. Ben size bir şey aklıma geldiğini söyleyeyim. Bu bir, bir şey yani. Bir, bir beyt bu. Hezar gıpta o devri kadim efendisine. Ne kendi kimseye benzer ne kimse kendisine. Unik yani. Hezar gıpta bin gıpta. O devri kadim efendisine. Ne kendi kimseye benzemiyor kimse kendisine öyle bir hadise artık siz buradan yürüyün ve onu olmadan ona bağlanmadan yeni bir medeniyeti ki o Türkiye artık o yola girdi geri dönmek mümkün değil muhal o yani o yola girdi onu olmadan değerleri gönlünüzü zihninizi geliştirmeden Aynısını tekrarlamayacağız hocam. O değerleri bugüne uyarlayarak, bu Almanların var yani ya, e, zamanlı ruhu diyorlar, Zeitgeist. Biraz da böyle söyleyelim ki çok bizim havalı olsun. Havalı diyorsun. olsun. Evet. <gülüyor> Onu söylüyorum doktora dersine çocuklara cogito ergo sum diye diyorum. Ne demek diyorlar? Düşünüyorum o halde varım bunları. Şimdi bunları efendim biz böyle dinlerdik, hala şimdi öyle profesörler de var, bir tane Şişman Hazreti var, o çok çok söylüyor bunları, e şey diyor College France falan diyor, adam ne çok büyüyor diyorsun ya, o bir bilim kurumu yani. Royal Society deyseniz olur yani. İngilizlerin kurduğu bir kurum, öteki de Fransızların kurduğu. Evet, böyle işte, ne yapalım. Sonra bu kanattan bir Sokak soru alıp bitireceğiz. soruları çok beğeniyorum, şimdi şöyle. Ben bu soru deyince çok endişe ettim. Çünkü eski sohbetlerde Hazret mikrofonu alıyor. Bir dakika, iki dakika, üç dakika, dört dakika kendini anlatıyor. Soru henüz, evet. henüz gelmiyor yani. Evet. Şimdi bu çocuklar hakikaten soru Yerli yerince. Evet, soru evet, soruyorlar yani. Sağ olsunlar. Evet. Allah dostu bulursanız onun yanına gidersiniz. Bulamazsanız onların yazdığı kitaplara bakarsınız ve iltica edersiniz. Aman yarabbi dersiniz. O size bir kapı açar. Açmazsa da açar. Allah kulunu mahrum etmez. Bu, e, tabii bizde de oldu böyle şeyler ama Allah birilerini yolladı, bazen yollamadı, bekletti. Ama yani hiçbir zaman e, ümitsiz olmadık. Galip gelir aklıma hep, Sen yarini bir haber mi sandın yoksa seni terk eder mi san? Şeyde, hüsnü aşktadır bu beyikler. Böyle küçüktüm, 5-6 yaşında babam okuyor, ben de, bana da tekrarlatıyor. Bir egzersiz yapıyoruz. Evvel neydi, ne oldu bilmem. Lebris'i de ol, ne doldu oldu bilmem. Çocuksunu bunu tekrarlıyorsunuz. Arus vesaire. Lebris ne demek? Ağız arza, dudak dudağı dolu demek. Yıllar sonra gördüm ki bu e, galip Efendimiz'in biyaracını anlatırken, yani biyaracı çıkarken ve döndüğü zaman zaten o doluydu diyor. Ne doldu bilmem diyor Galip. Burada kullandığı bir beyt. Biraz evvel okuduğum da öyle. Sen yarını bir haber mi sandın yoksa seni terk eder mi sandın? Bir anda bir tecelliyat olsun inşallah ama hiç inşallah e, tıp talebesi genç hanımefendi o noktalara sizi getirmesin. Ruhunuz her zaman diri olsun inşallah. Sizi muhafaza etsin. Ya, ya hafız, ya hafız var yani ya, eskiden evleri asarlardı ya hafız. Şimdi sigorta poliçesi var. Sigorta, Daha, sigorta evet. Evet. evet. Kıymetli hocam, şimdi ben e, güzel olan hiçbir şey hülasa edilemez demiş polvaleri ama biz hülasa edelim soruları. Bir bir metot arayışı, bir e, ilk kardeşimizin sorusu. İkinci arkadaşımız e, doğru anladıysam. Kadime gidelim ama hangi kadim? Kadimin kendi içinde renkler, çeşitlilikler, süreksizlikler, farklılıklar var, dedi. Kendi içinde de çelişkiler olabilir, dedi. Son konuşan hanımefendi de Allah'a yakın olmak için bir okumanın veya şu ana kadar anlattıklarımızın dışında güzele yakın olmanın, Allah dostlarıyla beraber olmanın dışında başka bir şey ee, var mı önerir misiniz diye bir sualde bulundu <gülüyor> size evet, sordular bana değil bana sordular doğru <gülüyor> birinci soru neydi onu ben, ben çok rahat ettim bana göre bitti böyle program e topu bana <gülüyor> sıcak keşsaneler bir anda avucumda birinci soru neydi birinci soru e, metot Kişiliğimizi geliştirmek için metot. Doğru mu? Maddi ve manevi metot. Evet. Metot üzerine. Evet. Descartes. Vallahi bunun pek metodu yok. Onu size söyleyeyim. Talep edeceksiniz arkadaş. Talep etmek için de bir kıvılcım uyanacak içinizde. O yoksa da fevkalade zor. Eee yani kendi serüvenimi anlatmaya çalışayım. Yani Allah bana bir haz verdi bazı insanlarla temas etmek, görüşmek, e, onları dinlemek noktasında. E, bu çağda bu zor diyorsanız kitaplar var. Kitapların dilini e, başlangıçta biraz zordur. Mesela ben felsefe okurken çok zorlandım başlangıçta. Siz de muhtemelen zorlanmışsınızdır. Ama sonra o dil açılıyor size karşı ve çok yumuşak bir hale geliyor. Mesela matematikten başlangıçta öyledir. Çok soğuktur. Allah dostlarının yazdıklarına bakın diye düşünürüm ben. Ve mesela eskiler menkib'e okurlar, menkıbe dinlerlerdi. Bu çağda biz bunları dinlemiyoruz. Menkıbede hikmet vardır. Halbuki bu çağda biz zamanı ve zemini ve şahsiyeti belli dizileri seyrediyoruz. Hikmet kayboluyor, sade olay giriyor için içerisine. Arkasındaki kurguyu yakalayamıyoruz. Bu şuna benziyor, bir ilmeği bir yerden yakaladığınız anda onun karşılığını duygusal haz olarak elde ediyorsunuz ve o hazzı tattıktan sonra artık onun peşini bırakmazsınız diye düşünüyorum. Yani benim temas ettiğim insanlardaki e, psikoloji böyleydi e, ve sizde de o gelişiyor. Sezmeye başlıyorsunuz karşıdaki insanın neden hazzı aldığını veya almadığını ve bu maddi hazın üzerinde bir var, varoluşsal bir haz onu yakaladığınız anda zaten sizi bu işin peşini bırakmazsınız. Bir tanesi bu. Galiba sorular iç içeydi. İkinci soru şu anda çok... İkinci soru, e, yani kadim medeniyet An e, içinde farklı görüşler, var, çelişkiler... Tabii. Evet. Me meşrebinize göre, yani yagadılcınıza göre bir tercih yapacaksınız. Ama ana yol Kur'an ve sünnet yoldur ve peygamberin varislerinin yoldur bu varislerin çok her birisi Hazreti Peygamber'in farklı bir hususiyetine varis olmuştur. On, onlarla beraber hangisine gönlünüz yatıyorsa ama tev, ana yol tevhid yoludur. Ve Allah'ın varlığını, birliğini, hükümranlığını amenna ve saddakna kabul etme yoludur. Bu yolda biraz ilerleyince lafa ile illallah olur. Yani hepsinin ötesinde sadece tek fail Allah olduğunu her hadisede hissedersiniz ve dersiniz ki bakalım kimi kullanmış, kiminle bu işi yaptırmış ve muradı acaba neymiş bunu düşünmeye başlarsınız. Zaten bu sizi bir emir boyu meşgul eder hem dünyada hem ahirette başka bir şeyle aramazsınız yani. Şimdi benim bu sözlerim, ben şimdi gözlerim bu dedik ışıklarda, çünkü sadece onları görüyorum, ne kadar etkili onu bilemem. Ama e, böyle. Yani benim samimi kanaatim böyle. Samimi kanaatim her zaman söylerim. Mizah yapacağım zaman da mizahı söylerim. E, şu anda biraz evvelki hanımefendi söylediğim gibi sosyal medyayla ilişkiyi minimize edin lütfen. Hiç kaldırın demiyorum. Belki bir müptelassınız. Tecessüsü o çünkü diri tutuyor. Tecessüs güzel bir şey. Tecessüs merak değildir. Tecessüs farklı bir huydur o. Onu, onu, onu diri tutuyor ve sizi dedikoduya ve heva ve hevese teşvik ediyor. Derinleşmekten de alıkoyuyor, alıkoyuyor. hocam. Çok Çünkü güzel. derinleşmek için yani bir kitabın başında çok uzun saatler kalabilmeniz lazım. Evet. O zaman bu şeyin vızıldamaması lazım. Evet. Vızıldadığı her an dikkatimizden bir şey gidiyor. Ve o bakımdan yani bu perhizi uygulayabilmek, Günümüzün en önemli irade problemlerinden bir tanesi. Doğru. Evet. Son bir sual, e, nasıl yakın olabiliriz idi? O zaten size yakın. Habdelverid diyor yani, Şah daha yakın diyor. Siz de Şemsettin Sivasi'den bir uzunlu duktora, Sürçikar Gayri Gönülden ta tecelli-i hak, Padişah konmaz saraya hane mamur olmadan diyor Şemsettin Sivasi masivayı gönülden çıkarmak lazım. Masiva dediğimiz nedir? Allah'tan gayrı her şey. Efendim çok zor. Doğru. Zaten kolay olsa söylemez. Zor söylüyor yani. Öyle bir hadise. Şimdi tabi bu sorular bana hep yani sebep-sonuç ilişkisini barındıran sorular olarak görülüyor. Kozalite. Ama hayat sadece kozalite üzerine bina edilen bir süreç değil. Hiç olmadık yerde olmadık şeyler oluyor. Sebep-sonuç onu ifade Sebep-sonuç lazım, var. Ama o sadece bir manada belli bir siferi, belli bir uzayı kapsıyor. Onun dışında da hiç umulmadık yerlerden bir şeyler gündeme gelebiliyor. Böyle baktığınız zaman sebep-sonucun esiri olmuyorsunuz. Neyin esiri oluyorsunuz? Hikmetin ve tecellinin esiri oluyorsunuz. Bakarsınız olur, bakarsınız olmaz. Burada önemli olan kulun bir kul bilinciyle e, loji reddetmeden sınırını çizip mantığın esas itibariyle bir rızaya, bir güzelliğe, bir estetiğe talip olmasıdır diye düşünüyorum. Beni de çok zorlamayın. <gülüyor> Hocam sözleriniz çok güzel anlaşılmış. Buradan anladık. Peki Hepinize çok teşekkür ederiz. Hocam geçmiş olsun. Teşekkür ederim. <gülüyor> ol. efendim, hayırlı akşamlar.